Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız, günün ve güncelin edebiyatında. Bugün konuğumuz Ece Temel Kur'an. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ece Temel Kur'an, İzmirli ve 1973 doğumlu, 1993'ten başlayarak 20 yıl muhabirlik ve köşe yazarlığı yaptı. 1996 yılında bütün kadınların kafası karışıktır. 1998'de oğlum, kızım, devletim, evlerden sokaklara tutuklu anneleri. 2002'de iç kitabı, yine 2002'de kıyı kitabı. 2004'te içeriden dış, kıyıdan konuşmalar, dışarıdan kıyıdan konuşmalar. 2006'da biz burada devrim yapıyoruz sinyoriteye ve ne anlatayım ben sana. 2008'de ağrının derinliği. 2010'da ilk romanı Muz Sesleri 2011'de ikinci yarısı 2012'de Kayda Geçsin e, 2013'te Düğümlere Üfleyen Kadınlar ki ikinci romanı adlı kitapları yazdı ve tabi 2015'te de Devir can yayınlarından çıktı 2010'da İngiltere'de Deep Mountain 2011'de ABD'de Book of the Age adlı kitapları yayınlandı Muz Sesleri aralarında Hollanda Can'ın da olduğu beş dilde yayınlandı Düğümlere üfleyen kadınlar ise Almanya'dan sonra Fransa, Çin ve Polonya'nın da aralarında bulunduğu 13 ülkede yayınlanmayı bekliyor. The Guardian, New Statesman, New Left Review, Le Monde Diplomatik, Berliner Zeitung gibi gazete ve dergilerde makaleler yazdı. Uluslararası Af Örgütü ve Prens Klaus Vakfı'nın davetlisi olarak Amsterdam'da 2013 yılı için özgürlük konuşmasını yaptı. Evet. Sonra da öldü. <gülüyor> Bence yeterince yaşamış. <gülüyor> Yok, daha çok yaşayın. <gülüyor> <gülüyor> Hep beraber. <Öyle gülüyor> ee, biz aslında burada iki program yapmayı planladık. Ee, yani bu Sesleri, düğümlere Üfleyen Kadınlar ve Devir. Şimdi biraz Muz Sesleri ilk romanınızla başlayalım diye düşündüm. Şimdi bu kitapta benim şey çok dikkatimi çekmişti. Ev artık hikayeden başka bir şey değil. Yani bu... Evin hikaye haline alması ya da hikayelerin olduğu yerin ev haline alması. Sonra romanda mektuplar, hı hı. yani bedenin mektuplarla bir ev ve hikaye haline dönüşmesi meselesi. Bu biraz diğer romanlarda da devam ediyor ama bu e, ev ve hikaye meselesi önemli gibi geldi. insanın kendini bir yere ait hissetmesi. Bir taraftan da şeyi düşünmüştüm. Bunu da yıllar önce Orhan Pamuk söylemişti sanırım. Adorno'nun eğer insan kendisini... ...evinde hissetmiyorsa orada ahlaksız bir şey vardır <gülüyor> gibi bir laf edilmişti. Yani bu ev ve hikaye meselesi evet. nedir? Um, pekala bütün bunlar tabii her bir cümlesi, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir ömre bedel hmm. e, sorular ve e, kendi içinde bir metin de oldu. E, evet galiba evi, bedeni e, ve bütün dünyayı esas itibariyle bir metne dönüştürmeye çalışıyorum... Epey bir zamandır. Epey dediğim de işte ilk romandan beri belki daha yoğun, daha bilinçli ama sanıyorum 16 yaşımdan beri yazdığım günden beri böyle bir şey yapmaya çalışıyorum. Çünkü ancak bir metne dönüştüğü zaman benim için anlaşılabilir ve katlanılabilir oluyor hem ev hem hayat. Ee, ev zaten e, aile bütün kötülüklerin anasıdır <gülüyor> gibi biraz düşündüğüm için. Evet daha doğrusu öyle bir gelene, geleneğe bağlı olduğum için, bunu düşünen bir geleneğe siyasal geleneğe de bağlı olduğum için, sanıyorum evet ev bana daha çok yalanla ilgili bir yer gibi geliyor. Hmm. Be, o yüzden mi şey Be, yeni, pardon özür eh, Yok yok hayır, birbirin içinden çıkan bu Rus bebekleri gibi hmm. neydi matruşka bebekleri hmm. gibi birbirinin içinden çıkan yalanlar gibi bir ee, yer gibi geldi bana. Ama şimdi işte insan kırkına gelince biyolojik yaşında bir önemi var galiba. Kendi evini kurma zamanı geliyor ve benim evim de e, metinlerden kuruldu. ve e, Kendi evimi kurduğum için artık sanki o kadar yalan değilmiş gibi geliyor. Herhalde bu evdeki yalanları görmek için başka birinin daha genç birinin gelmesi <gülüyor> <yapmadım. gülüyor> ama evet doğru yani bu üç romanda da Evden ayrılıp yolda yazmak, yolda olmakla ilgili şeyler var. Ee, ama zaten hani yol benim için yazı demek, yazı biraz yol demek. Evde yazılamayan bir şey her zaman. Ve bütün bu kitaplarda zaten evde yazılma, evin dışında yazılma. Evet onu söyleyecektim zaten. Hep evin dışında yani Hı -hı. yazılmış kitaplar. Acaba tam da o yüzden mi e, metin içerisinde metinler kullanmayı ve çok sesliliği seviyorsunuz diye de düşündüm. Hani matruşka bebeklerinin hikaye içinde Hı -hı. çıkması gibi işte mektuplar. Ee, hep aynı kahramanın değil farklı farklı kahramanları konuşturmak e, başka metinlere gönderme yapmak ki devirde yine konuşacağız çok şey, yani müzik, gürültü arka fonda sürekli konuşan insanlar var ama bir kişi hiçbir zaman konuşmuyor hep Hı -hı. biz başka başka insanların seslerini duyuyoruz şehrin sesini duyuyoruz bol miktarda Hı -hı. yani kahramanlar neredeyse yani bir gürültü yani benim en çok kitapları okurken yani eserlerinizin dikkatimi çeken şey buydu hiç sessizlik yok ...hep gürültü... ...hatta sessizlikle ilgili... E, ...sadece devirde bir şey var... ...hani sessizlik zenginlere has bir şey... Hı -hı. ...gibi bir evet. şey söylüyor... ...onu da Ali söylüyor... ...onu tabii yine ileride de konuşmak istediğim bir şey... E, bu da yine o sizin anlatmak istediğiniz yol, hikaye ve bağlantılı olabilir mi? Çünkü o gürültü güzel bir gürültü yani arkadan gelen ah, ses. Çok çok ses var evet romanda. Hı -hı. Çok koku da vardır, çok vizyuel e, görüntü de vardır falan filan ama... E, ...seslerden bir e, yapı kurmaya çalıştığımı e, yani bunu önce farkında olmadan... ...ama Hı -hı. şimdi yani son yıllarda farkında olarak seslerden bir e, şey, mimari Hı -hı. kurmaya çalıştığımı... Hı -hı. Söylemem lazım herhalde. Belki Hı -hı. de hani onu duymak için bazı şeyleri de sesli okumak gerektiğini düşünüyorum. Benim yazdığım bazı şeyleri Hı -hı. ya da metinlerin bazı bölümlerini. Ee, küçükken evler yapardık böyle masanın altında minderlerle ya da işte battaniye örterek falan böyle kendimize bir yer çok küçükken. Ee, seslerle öyle bir çocuk evi. ...kurduğumu Hı -hı. düşünüyorum. Bazen en azından devirde öyle yani çocuk kahramanlar Hı -hı. olduğu için sanıyorum. Ee, ama birbirini destekleyen, birbirine dayanan... E, Hı -hı. ...böyle sütunlar gibi sesler ve cümleler kurmaya çalışıyorum. Çünkü kitap bir yapı. Ee, Eko ve Orhan Pamuk, Umberto Eko ve Orhan Pamuk... içinde romanla ilgili bir konuşma yaptılar, yaptıklarında... ...duygu yok romanda, duygu yok. ...diye bir mesaj yolladılar... ...hani dünya edebiyat dünyasına... ...benim romanlarımda çok fazla duygu var... Evet. Ee, ...ama giderek daha çok... ...mimari kurmaya çalışıyorum... O, ...ben de eksik olan... ...hani Orhan Pamuk ve Umberto Ayaka'da... E, ...tam tersine iki ayrı... ...şeyi temsil ediyoruz belki... ...iki ayrı Hı -hı. Hmm, tutumu temsil ediyoruz... Hı -hı. ...hem hayatta hem de... E, ...romanda... Bende duygu fazla bence ve onun Hı -hı. biraz azalması gerektiğini düşünüyorum. Ben o yüzden mesela giderek daha mimari romanlar, daha mühendislik işi. Hı -hı. Ee, biraz öyle bir şey yapmak istedim en azından bu son kitapta. Hı -hı. Ama evet gürültülü. Çok evet. Umarım çok sesli müzik gibidir yani hani hmm. birbirinden farklı çalan <gülüyor> <gülüyor> çalgılar birbirinin bir, müziğini destekliyordur. Hmm. Yok sadece karakterlerin sesleri yok yani şehre has sesler de var şehirlerin sesleri işte o kokuları Hı -hı. ama o gürültü e, kitabın içinde yani düğümlere üfleyen kadınlar e, ve mus seslerinde bol miktarda var devirde bu ses biraz daha azalıyor ama şey yani o olmazsa olmazmış gibi düşündüm ben de kitaplarda bir de şey ee, bu ıı, sesler mesela muz sesleri zaten muzların büyürken çıkardıkları seslerle ilgili bir şey devirde Ali'nin sürekli işte Hüseyin abinin çakmağını tak tak tak böyle takıyor bazen duyuyorlar bazen duymuyorlar hani o gürültünün içinden de bazı sesleri özellikle ...ayıklıyormuşsunuz ve onları böyle bir... hani ...metafora dönüştürme gibi bir çabanız varmış gibi geldi. Doğru, aynen H öyle yani. yani ve bir teviye sesler, genellikle tek düze sesler evet, tek olur. Evet Se tek düze. Seçtiğim sesler. Ama şeyler karakter, yani bunu yapanlar tek düze değiller. Öyle evet. bir terslik, ters orantı. Ama şöyle bir şey şimdi yani herkes üç aşağı beş yukarı... ...kendini çizer, kendini Hı -hı. yazar, kendini anlatır... Sanatla, hani sanatla ilgili o uzun bir konuşmanın konusu ama Hı -hı. biz ne kadar hani varız işin içindeki bir, ee, benim de hani dünyaya göndermek istediğim ve gönderemediğim mesajları çok iyi anlatan bir şey o yani. E yani bu şey ne denir ona telgraf mors alfabesi <gülüyor> morse alfabesi gibi e, bir şifreli yani en şifreli haliyle göndermeye çalışıyorum mesajı. Belki ona onunla ilgisi vardır şimdi evet. siz söyleyince. Evet. Ne tek tek böyle evet benim... ben otistik bir şey olabilir diye düşündüm. Yok <gülüyor> <gülüyor> Yo, bir de şey var. Bu sesler ve gürültü e, coğrafya ve arka fon. Sizin böyle eserlerinizde. Şimdi bunları romanlar üzerinden tek tek anlatmaya başlayacağız ama biraz ben hani genelden başlayalım istedim. Ee, bu arka fonun özellikle önemli olması, gürültüyü bir şenlik havasına da çeviriyor. Hani şeyde de var, mus seslerinde de, e, devirde de, düğümlere üfleyen kadınlar da. Bunlar hiç de parlak ortamlar değil aslında. <gülüyor> Gayet hani savaş, işte ha. darbenin hemen öncesi. İnsanlar son derece ...mutsuz olabilecekken... bize böyle bu arka fon... E, ...detaylarla birlikte işte... E, ...hepsinde var... İşte ...şehre ait detaylar... ...o dönemin hayatına dair detaylar... ...karakterlere dair detaylar... ...hatta düşüncelerine dair detaylar... ...bunlar böyle baya şenlikli bir ortam yaratıyor... ...yani bu şenlikli ortam... ...özellikle tercih ettiğiniz bir şey mi? Ee, karnaval evet... evet. Ee, ...şahsen hiç hoşlanmadığım bir şey... ...çünkü çok Hı -hı. kaotik... Ama yazarken e, bunu yaratmak çok e, görkemli geliyor bana. Benim görkemle ilgili böyle bir e, şeyim var, merakım var. Heybetli, görkemli, epik, hı hı. E, büyük falan e, şatafatlı. <gülüyor> <gülüyor> Sanıyorum zamanla azalacak o da. Ama e, bunu seviyorum. O hı. etkileyici olmasını seviyorum. Çünkü en nihayetinde yazmak işinin e, dinletmek... Okutmakla da ilgili olduğu kanaatindeyim. Yani biz bir temaşa Hı -hı. yaratmaya çalışıyorum. Yani bir gösteri. Hmm, ve insanların orada hissetmesini istiyorum. Bunlar ha. biraz a, nasıl desem modası geçmiş e, hisler aslında Hı -hı. edebiyatla ve sanatla Hı -hı. ilgili. Ama benim için hala öyle bir e, ilk büyü yani ilk arkayık. O dönemde, prehistorik dönemde bir adam kalkıp şarkı söylemeye ya da hikaye anlatmaya başladığı zaman hı hı. neydi ise meselesi kendini dinletmek, hı hı. işte bir büyülü bir durum olduğunu hissettirmek, bir gerçeklik yaratmak. Ben de hala o şey var. Yani ben o, o oraya daha yakın hissediyorum. Ee, ...hala insanların okurken... ...ay ben tam kendimi orada hissettim hmm. demesi... ...bana önemli için. geliyor hala. Hı -hı. Yani çünkü... ...şu devirde de öyle bir şey oldu. 1990 doğumlu... ...ya da 95 doğumlu... ...96 doğumlu birisi bana şöyle bir şey söyledi. E, o dönemin kokusunu aldım gibi oldu Hı -hı. dedi. Bu benim için kıymetli evet. bir şey hala. Bunu, bunu gerçekleştirmeye çalışmak... ...kıymetli bir şey. Hı -hı. E, şimdi... Biz e, ikinci bölümde biraz artık düğümlere üfleyen kadınlara odaklanacağız. E, ve e, bir şarkı çalacağız düğümlere üfleyen kadınlara Hı -hı. geçmeden önce. Ve bu Orta Doğu meselesine de artık herhalde orada gireriz. Ne çalalım? Aa, kitapta çok şarkı var. E, playlisti var zaten kitabın <gülüyor> ama... E, ...Umkaltum derler onlar. Ümmü Gülsüm'den Sırat El Hob, Aşk Köprüsü kitabın girişinde çalınan müzik eee çalabiliriz سر الحب وظلم الحب الكل. شرط الحر وظلم الحب كل الصا Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncel edebiyatında Ece Temel Kur'an'la birlikteyiz. Ee, şimdi en son düğümlere üfleyen kadınlarda bırakmıştık. Ee, tabii sizin her iki eserinizde de, mus seslerinde de düğümlere üfleyen kadınlarda da Orta Doğu özellikle anlatmayı tercih ettiğiniz bir coğrafya. Eminim bu soruya çok cevap vermişsinizdir ama ben yeniden sormak zorundayım burada. Neden Orta Doğu? Her zamanki cevabı duymak isterseniz söyleyeyim. <gülüyor> Önce onu söyleyeyim. Gerçekten içim, içimdeki karmaşayla dışımdaki karmaşanın dengelendiği yer orası. Birleşik Kaplar ilkesi uyarınca dengede olduğum yer yani. Ortada o. Öyleydi. Şimdi Batı medeniyetine <gülüyor> doğru gitmek <gülüyor> istiyorum artık. <gülüyor> e, e, bu aralar daha çok Avrupa'ya gidiyorum çünkü şey içimdeki kaos o kadar değil bitti daha o eskisi gibi değil. Ne güzel. Nereye saldıracağım bilmez hali <gülüyor> değilim. İkinci kitapta evet. E, şimdi burada şey de var bu e, Nazan Maksutyanın söylediği bir şey var düğümlere üfleyen kadınlarla ilgili. Hani bu kitabı özel kılan şeylerden birisinin. Kötü kadının aslında basitçe özgür şehirli bir kadın olduğunu bize göstermesi değerli bir şey diyor. Ben bunu çok değerli buldum. Ve ben de aynı kanaatliyim. Siz bunu düşündünüz mü gerçekten? Yazarken. Tabii tabii. Ee, nereden düşündüğümü de söyleyeyim. Ee, Lale da la bir röportaj yaptım ben. Hmm. Ee, bir şey için, televizyon için. Enter Çok enteresan ve özel bir kadındır. Ee, dinliyorsa selamlar. Ee, ben, dedim, ben dedim ki hep kötü kadını canlandırdınız. Ee, o dedi ki münasebet. <gülüyor> Köyden gelmiş ne istediğini bilmeyen kızın yanında ben ne istediğini bilen şehirli bir kadındım sadece hmm. diye. Ee, kitaptaki karakterlerden bir tanesine ilhamı Lale Belkıs vermiştir zaten. Ee, dolayısıyla bunu ilk ben yapmadım tabii. Birçok insan bunu söyledi. Bunu söylemeye çalışan çok fazla metin var vesaire. Ama hiçbir zaman yeterince kabul edildiğini düşünmüyorum. Hala iyi kızlar ne yapacağını bilmeyin. <gülüyor> göz açılamamış sığırcık yavruları yani bütün filmlerde yani bütün popüler ürünlerinde, kültür ürünlerinde. Ee, tabii bizim kadınlar daha da tipler yani. Ne yapacaklarını bildikleri gibi Ama. yapanlar var. Aynı evet zaman. doğru baya kötü. Filmlere <gülüyor> öfleyen kadınlar. Ama şey var düğümlere üfleyen kadınlarda yine bu diğer eserlerde de devam eden bir şey... ...ya da en azından benim bir okur olarak gördüğüm bir şey bir yaralı olma hali. Yani bu insanlar yani sizin karakterlerinizin hep böyle bir yaraları var. Bazen bu yaraları göstermeyi seviyorlar. Seviyorlar demeyelim de bazen bu yaralara bir ortak arıyorlar ama... ...çoğunlukla o yaralar kendilerine ait yaralar. Hatta ben şeyi çok düşündüm düğümlere üfleyen kadınlarda bu kadınlar birbirlerini iyileştirebiliyorlar mı? ...diye... ...yani aslında hepsi iyileşmiyorlar... Hani ...iyileşmeleri de şey gerek yok... <gülüyor> yok. Evet, ...iyileşmek diye bir şey de yok... ...hani o da çok dikkatimi çekti... ...bence devirde de hani devam eden bir şey bu... ...yani bu yaralılık hali... Abi, ...ben hayatta da... ...iyileşmek diye bir şey olduğuna inanmıyorum... ...alışmak diye bir şey olduğuna Hı -hı. inanıyorum... Ee, ...ve yaşanan şeyi... ...normal kılacak kadar... E, ...sıradanlaştırmak... ...bu sıradanlaşma içinde bir yoldaş bulmak... Ya da bununla alay etmek için, dalga geçmek için, hafifletmek için diyelim bir yoldaş bulmak. Buna inanıyorum. Hı -hı. Yoksa yaraların hiçbir şekilde geçtiğini düşünmüyorum. Herhangi bir yaranın geçtiğini düşünmüyorum. Bütün izler orada duruyor. Hı -hı. Biz sadece üzerine büyüyoruz yani yaranın. Hı -hı. Bir tek hani insanın insana yapabileceği tek şey yaralarla organları karıştırmamayı öğretmek birbirine. Yani yaralarını organları sanır, insan yaralarıyla davranır, yaralarıyla tutar bir şeyi, yaralarıyla yapar, yaraları tarafından yönetilir. Ee, bir tek o onu ayırt etmeyi bir insan bir insana sağlayabilir gibi geliyor, yaralarla organları ayırt etmeyi. Bence yaptıkları da o yani işte hem düğümlere üfleyen kadınların hem diğer kitaplardaki dertleşen insanların, dertli Hı -hı. insanların diyelim. <gülüyor> Evet. Ee, bir de şey var. Gerçi biraz önce siz de söylediniz hani yolda olmayı, yol hikayelerini e, seviyorum diye. Bu düğümleri üfleyen kadınlar zaten oldukça politik bir dönemi. Yani Arap Baharı'nı hmm. ve de bu Arap Baharı'nın ne kadar bahar olduğunu, gelecekte neler olacağına dair işte Orta Doğu'nun farklı coğrafyalarından insanların bize anlattıklarına dair birçok şey söylüyor ama genel olarak bu e, bir ruh hali gibi geliyor bana. Sizin kitaplarınızda devir dedi Hani bir ve bu çok politik bir şey aslında yani. Ve insanlar hani siz de biraz önce söylediniz ya duygu benim için önemli. Hani duygular üzerinden bir politika tartışılıyormuş. Hani bu böyle politika duygudan ve ruhtan bağımsız bir şey değil. Ve bu duygular da bunları çok politik bir şekilde ifade edebilirmiş gibi bir atmosfer de var hmm. kitaplarınızda. Ya e, akademik olarak eleştirilebilecek bir şey bu. Eleştirenler Hı -hı. de oldu yani... Hı -hı. E, ...akademik ne bileyim ben e, kurallarla bakarsan camia tarafından da eleştirenler oluyor. Ama ben ideolojinin sonradan öğrenilen bir şey olduğunu düşünmüyorum doğrusunu isterseniz. E, insanın e, varoluşuyla ilgili, büyümesiyle ilgili, kendi duygusuyla da ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum. E, dolayısıyla ideolojinin e, işte belli zamanlarda değişen, duruma göre değişen... Aa, Hı -hı. Sonra özür dilenen tekrar değişen falan Hı -hı. bir şey olduğu kanaatinde değilim. O böyle şapka gibi gece yatarken çıkaracağınız bir şey değil. Çok içkin bir şey. insana içkin bir şey. Bu yüzden de duygularla ilgili de olduğunu düşünüyorum. Elbette sadece duygularla ilgili değil ve Hı -hı. elbette işte formasyon, e, teorik bilgi bunlar çok önemli şeyler ama... Hı -hı. E, ...sadece bunlarla yaşayan ve dolayısıyla duruma göre şapka gibi ideoloji değiştirebilen insanları gördükçe... bana Diğer tarafı e, bu içkinliği, duygularla bitişikliği ya da iç içe geçmişliği savunmak daha ahlaklı geliyor doğrusunu isterseniz. Güzel. Ben de bu aslında bir duygu meselesine biraz daha devam edelim istiyorum. Ancak bu hafta bize ayrılan süre <gülüyor> bitmiş durumda. Ne zaman duygularımdan bahsetmek <gülüyor> istesem böyle olur. Ee, biz şimdi programı bitirirken yine yazarımızın bize e, bahsettiğimiz eserle... E, Eserden bizim için okuduğu bir sayfayla veda ediyoruz. Siz de bize ürünlere üfleyen kadınlardan bir sayfa okursanız çok Tabii. seviniriz. Bu Muhammed'in mektuplarından bir tanesi. Muhammed bir İslamcı genç diyelim ve bir aşk mektupları yazıyor Amira'ya. Ondan kısa bir bölüm Pekala insanlar sandığımızdan daha aptal olmalarına rağmen dünyayı her nasılsa bizim anlamakta zorluk çekeceğimiz kadar karmaşık bir yer haline getirmeyi başarıyorlar. Bu kadar geri zekalı olmalarına rağmen birbirlerine bu karmaşık tuzakları nasıl kuruyorlar anlamış değilim. Fakat endişelenecek bir şey yok. Senin işlerin tıkırında. Sen ve senin gibiler bizi zenginleştirmek için geldiniz. Biz ne kadar inat etsek nafile. Hey peki şunu dinle. Herkesin bir mizacı olmadığı gibi her insan da bir gönül sahibi değildir. Sende bir tane var ve maşallah King Kong'un göğüs kafesine zar zor sığacak kadar haşmetli. Sendeki gönlü ilk gördüğüm günü Maradona'nın meşhur golü gibi aklımda oynatıyorum sık sık. Adam haklıydı, bu tanrının eli olmalı. Güzel bir şarkı çalıyordu, asmahandan bir şey olmalı ve senin gözlerinde olmuştu. Sonra bir martının diğerlerinden ayrı uçmasının seni epey hırpaladığını hatırlıyorum. Pekala evet sen sulu gözlü birisin ama bu anlattıklarımın aksini ispatlayamazsın. Senin gibi birinin sürekli aklına tutması gereken meselelerden biri şu umutsuzluk en büyük günahtır bu günahı ara sıra işlediğini kabul etmelisin tatlıcık evet biraz saçmaladım galiba affetmeye çalış söylemek istediğim şey şu gönlüne ara sıra günübirlik turlar düzenlesem hiç fena olmaz en azından dünyanın her yerinde kuş gözlemcilerinin bu tur için Tunus'a akın edileceğinden şüphem yok. Kalbindeki hut hut kuşlarını benim için öp ve Süleyman'a selamımı ilet lütfen. Ne olur kızma zevzeklik faslını kapatıyorum. Benim gibi üzerine enterler geçilip sandaletlerin içine çorap giyenler bu kreasyonla peygamberin yolunu bulabileceklerinden yanıyorlar. Yeterince garip görünürsek bir gönlümüz olacağına dair bir inancımız var sanırım. Oysa çocuğuyla, sokak kedisiyle, sevgilisiyle hatta geveze yaban kazlarıyla dertleşmeyi beceremeyenler Allah'ın kelamını nasıl duysun?